1309, numaralı konu, Kur'an ile meşgul olmayı diğer şeylere tercih etmek, evet, biz İra'a gitmek üzere Medine'den çıktık, Hazreti Ömer bizimle beraber sırar denilen yere kadar geldi, orada abdest aldı, sonra, sizinle beraber yürümemin sebebini biliyor musunuz, dedi, evet, biliyoruz, biz peygamberin sahabileriyiz, bundan dolayı bizimle yürüdün, dediler, Ömer, siz bir memleketin ahalisine gideceksiniz, onların Kur'an okuyuşları petekteki arıların uğultusu gibidir, sakın onları Hadislerle meşgul etmeyin, Kur'an'ı tecrit ediniz ve az hadis rivayet ediniz, siz ne yaparsanız onun baline ben de ortağım, gidin, Allah yolunuzu açık etsin, dedi, İra'a gittiğimizde, bize Rasulullah'ın hadislerini aktar, dediler, Hattab'ın oğlu, müminlerin emiri bizi böyle yapmaktan men etti, dedim.